Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü başlıyor. Vera ehli ve sorumluluk şuuru. Dini temsil edenlerdeki zaaf dine dokunur. Konunun tavzihi adına başka bir misal daha vereyim. Hayata ihtimayede bulunan bir insan bir mecburiyete, bir maslahata binaen afife bir hemşiremizle bir meseleyi konuşma, istişare etme durumunda kalabilir. Ancak siz hakkınızda başkalarına acaba ne konuşuyordu dedirtmemek için bir iffet abidesi olarak vera mülahazasıyla hareket etmeli hareket edip itibarınızı korumalı ve Taife-i Nisa'dan birisiyle bir yerde bulunacaksanız, yanınıza mutlaka bir üçüncü şahsı almalısınız. Mesela o şefkat kahramanlarından biri, re'fet ve şefkat hisleriyle yanınıza gelip, samimi bir şekilde size minnet duygularını aktarıyor olabilir. Ancak hususiyle günümüzde görüntü ve konuşmaları fotoğraf ve kameralarla tespit etmek çok kolay hale geldiğinden, bazıları bu meseleyi alıp değerlendirir ve çok farklı şekilde yorumlayabilirler. Dolayısıyla bütün bunlar bir yönüyle başkalarını şüpheye sevk edebileceğinden, veraya muhalif tabır ve hallerdir. İşte ulema bu türlü meselelere karşı çok dikkatli olmalıdır. Bu ise takvanın da ötesinde, şöyle böyle farklı yorumlanmaya ihtimali olan bütün tavır ve davranışlardan uzak durmayı gerektirir. Evet sizin on farklı yorumlanma ihtimaline açık bir davranışınız bulunsa, siz öyle bir davranış sergilemiş olmalısınız ki, o on ihtimalden bir tanesi dahi itibarınıza dokunmamalıdır. Çünkü dini temsil eden insanların itibarına dokunan tavır ve davranışlar, neticede dine de dokunur. Ve başkalarını, eğer bu dini temsil edenler böyleyse, demek ki bu dinde hayır yok şeklinde, insanları haybet ve hüsrana sürükleyecek düşüncelere sevk eder. İşte bu mülahazalardan dolayı diyoruz ki günümüz şartları içinde yaşayan bir mümin olarak her halimizde, her söz ve hareketimizde kılık kırk yararcasına fevkalade hassas olunması gerekir. Hazreti Piyr Bitlis'te Vali Ömer Paşa'nın evinde iki sene kaldığı halde Vali'nin altı kızını birbirinden tefrik edip ayıramadığını ifade etmiştir. Benzer vakaları sizler de yaşamış veya duymuş olabilirsiniz. Bu sebeple vera yolcusu bir mümin bilir ki, temsil adına bir konum söz konusuysa, ben ne yapıp edip o konumun hakkını vermek zorundayım. Siz nefsiniz adına kendinizi cehenneme sürükleyecek tavır ve davranışlar içine düşebilirsiniz. Bu bir manada şahsi bir kayıp ve helake sürükleniştir. Ancak siz, size karşı teveccüh ve itimadı bulunan, duygu ve düşünce itibariyle size bağlı olan insanları, cehenneme sürükleyecek yanlışlıklara giremezsiniz. Eğer girerseniz, bu sizin sırtınıza öyle bir vebal yükler ki, siz o vebalin altından kalkamazsınız. Bundan dolayı siz, ölesiye bir gayret gösterecek. Ne yapıp edip kendinizi ve nefsinizi gemleyecek? Ve netice itibariyle diyeceksiniz ki, Müslümanların fikri saffeti, o kürsü veya minberin namusu adına, ben burada belki çatlayacağım ama yine de gözümü kapatacak, harama nazar etmeyeceğim. İşte İslam'ı temsil konumunda bulunan ulemanın vera anlayışı bu seviyede olmalıdır. İnsanlığın iftihar tablosu aleyhi el elfü, elfü salatin ve selam, daha kendisine peygamberlik gelmeden önce, Hazreti Hatice Validemiz radiyallahu anha ile görüşmesinde buram buram ter dökmüştü. Haşa, yüz bin defa haşa, o hal bir kompleksin, eziklik duyan bir insanın ruh hali değildi. Aksine o, daha altı yedi yaşlarındayken, üzerini değiştireceği zaman amcası Ebu Talib'e, ''Amca, üzerimi değiştireceğim, lütfen sırtını dön.'' diyecek ölçüdeki bir haya abidesinin iffetli haliydi. İşte Efendiler Efendisi aleyhissalatu vesselamın bu tavrı, ulema için de bir misal olmalı ve onlar kılı kırk yararcasına bir hassasiyetle İslam'ı hep vera zirvelerinde yaşamaya çalışmalıdır. Bunun için de onların dudaklarında hep اللهم اجعلنا من عبادك العلماء والعرفاء والحلماء والتوابين والمنيبين والأوابين والأواهين والمتواضعين والخاشعين والمتخلقين بأخلاك القرآن vel vakurina vel ciddiyina vel mehibina vel mukhlisina el mukhlisina el mutekina el verain el zahidina el mukarrabina vel ila bizleri âlim, ârif, halim çok çok tevbede bulunup dergahına teveccüh eden, ahu eninlerle kapının tokmağına sürekli dokunan, mütevazı, huzurunda hep el pençe haşyet içinde duran, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, vakur, ciddi, mehabetli, muhlis ihlası kazanmış, Muhlas ihlasa erdirilmiş, Hep takva, hatta onun da ötesinde vera duygusuyla hareket eden, Zühdü bir hayat tarzı olarak benimsemiş, Yüce nezdinde kurbete mazhar olmuş, Senin bütün icraat-ı sübhaniyenden razı ve senin rızana ermiş seni her şeyden daha çok seven ve nezdinde müstesna sevgine mazhar olmuş ve daima kalbi niyazla atan, dudakları münacaatlarla kıpırdayan salih kullarından eyle. Amin. Gibi dua ve yakarışları olmalıdır. Beyaz sarık ve hassasiyet. Rabbim ulema olmasak da bizi de burada istenilen yüksek vasıflarla serfiraz kılsın. Keşke sadece ulema değil herkes azami takvayı esas alsa. Hatta takvanın azamisini de aşarak vera dairesi içinde yaşasa ve bir mecburiyet bir farz vazifeyi ifa söz konusu değilse şüpheli hiçbir şeyin içine hiçbir zaman girmese girmese ve dilleriyle dudaklarıyla gözleriyle kulaklarıyla elleriyle ayaklarıyla hep o takva dairesi içinde dolaşıp dursa ve gereksiz malayani şeylerden uzak durmak suretiyle hep vera ufkonu takip etse. Böyle davranmak kim bilir onları hangi kıymetlere ulaştıracak ve onları nasıl kıymetler üstü kıymete haiz hale getirecektir. Günümüzde inanan insanlar olarak bizler gönüllere hak ve hakikati duyurma, yeni bir diriliş paslı açma, ruhlarda bal merd duygusunu inkişaf ettirme, ve geçmişteki ihmallerin bu günümüzü kararttığı gibi bir kere daha bizden sonraki nesillerin geleceğini karartmama, atmosferini kirletmeme adına hayatın her noktasında toplumun farklı kesimlerinde bulunma zarureti duyuyor, böyle bir zarureti bir vazife olarak görüyor ve ona farzlar üstü bir farz gözüyle bakıyoruz. Fanati vicdaniyemiz de hareket ederek elbiselerimize sıçrayan kirlere belbayı am deyip gezilmeyecek çarşılarda dahi geziyor. Ve değişik yerlerde bulunma lüzum ve zaruretini duyuyoruz. Bu yolda bulunurken bazan paçalarımıza çamur sıçrıyor. Hatta ondan da öte levsiyat bulaşıyor. İşte insanlar kanaati vicdaniyeleriyle ile vacip, farz veya farzlar üstü farz bir vazifeyi eda ederken, gayri ihtiyari, iradeye iktiran etmeden, bu türlü belvayı am nev'inden bazı şeylerin içine düşmüş olabilirler. Bu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur. Ancak... Böyle bir maksat olmadan, canının istediği şekilde keyfiliğe bağlı bir halde kalkıp şurada burada gezme, internet sitelerinde gezinme, hava almak için gidip değişik yerlerde dolaşma ve benzeri tavır ve davranışlar içine girme, evet bunların hiçbirini kitap ve sünnete göre tecviz etmemiz mümkün değildir. ''İmam sarığı beyazdır'' diye halk arasında meşhur bir söz vardır. Yani o beyaz sarıkta bir sinek tersi bile bulunsa, başkalarının dikkatini çeker ve belki de şöyle derler. Üzerinde necaset bulunduğu halde bir de önümüze geçmiş bize imamlık yapıyor. Bundan dolayı temsil konumunda bulunan ulemanın hep ahseni kollaması ve